Miracı inkar ise fasıklıktır demişlerdir. Peygamber Efendimiz, Recep ayının 27. geyesi Kabe'nin hicir mevkiindeydi. Cipri ile Emin geliyor, Allah'ın Resulüne Rabbinin davetini bildiriyordu. Bu büyük yolculuğa hazırlanması için Cipri i Emin, Peygamber Efendimizin göksünü yarıyor, kalbini irfan dolu bir kalpte yıkıyor, sonra hikmetle dolduruyordu.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 Cebrail aleyhisselam ile beraber yükselmişlerdi. Cebrail aleyhisselam benim için burası son sınırdır. Parmak ucu kadar dahi ilerlersem yanarım diyordu. Peygamber efendimiz Sidretil müntahada Cebrail aleyhisselamı asil suretiyle görüyordu. resul efendimiz bu noktadan sonra yolculuğa refraf bir vasıta ile devam etti. Buradan itibaren Kutsiyet alanının içerisine giriyordu. Bütün sesler kesili verdi. Nihayet hiçbir varlığın erişemediği o yakınlık makamına ilahi kabule ilahi ikrama nail oldu. Canaba hakla aralarında iki ay veya daha az bir mesafe kalmıştı. Peygamber Efendimiz tahiyyat duasının ilk kısmı ile selam verdi. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat Kutsi, saf ve gönülden selamlar Allah'a aittir rabb Rahim şöyle hitap etti Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekat. Ey nebi selam sana Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun Peygamber Efendimiz şöyle mukabelede bulundu Esselamu aleyne